Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah emma ba'd bir arkadaş soruyor şimdi arkadaştan soru geldi mezhep teklidi ferz mi, vacib mi, sünnet mi nedir soruyor evet şimdi mezhep teklidi yerine göre ferzdir, yerine göre sünnettir, yerine göre vaciptir yerine göre haramdır yani şahısa Göre değişiliyor Topluma göre değişiliyor Ama Mezhep teklidi nedir Mezhep teklidi Aslında mezhepler nereden çıkmış Ona bir göz atsak Şimdi bir kısmında bazı arkadaşlar Yani cahilce demeyelim Ağır oluyor çünkü insanlara Cahile cahil desen ağırına gidiyor Biz öyle demeyelim Bilgi azlığından Yen yani her ilimde öyledir. Tıb da öyledir. Elektronik de öyledir. Bilgisayar. Çok anlamıyorsan bilgisayardan. Bilmediğin şeyi hemen reddedersin. Tıpta da, da öyledir. Ne kadar anlıyorsun. Ama doktorlar uzman oldukça ince şeylerden bahsederler. Sen orada Fransız kalırsın. Mezhep meselesinde de öyledir. Adama diyorsun mezhep taklit yani yerine göre bu adam için şerttir. Bu adam için ferzdir. Diyor ya nereden çıkarttın? Mezheplerden önce mezhep mu vardır? Meselen mezhepler 300 senesinde kurulmuşsa. Ondan önce insanlar mezhebli miydiler? Bilmiyor. Halbuki mezhebler Resulullah zamanından sallallahu aleyhi ve sellem başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin e, sahabeyle beraberiydir. Sahabe içinde yaşıyordu. Mezhepler başladı ya. E bunu tarihe baksan görürsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok yerde bir şey diyor. İnsanlar ne yapıyorlar? İçtiyat Bu Ama orada sorun neydir? Sorun yok yokuyordur. Şöyle okuyudur. Bir ihtilaf oluyordu. dönürler Resulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem noktayı bırakıyordu. O zaman ne olurdu? E, o, son sözü Resulullah söylüyordu. Nokta bırakılıyordu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi bunun bunun hakkında çok bir örnekler var. Mesela Beni Kureyze'de Resulullah diye kimse kılmasın Cindi namazını. Hatta Beni Kureyze'ye yetişmesek. Bir kısmını anladı bundan. Yani hedef Beni Kureyze'ye gitmektir ama biz namazımızı kılıp yola çıkıyoruz. Bir kısmı dedi hayır hedef zahir yanlandı. Hedef oraya çıkıp orada kılacağız. Bir kısmı dedi hayır ortada kılacağız. Bu ihtilafı Resulullah gördü hiçbirisini inkar etmedi. Bıraktı. Çünkü bu konu olması olmaz değil. Bu konu Resulullah bile noktayı koymadı bu mesele. Ama bazı meselede noktayı koydu. Adam mesela o sahabe yara, yaralıdır. E, şeyde savaşta. Sabah ihitlam oldu. Kalktı sabah namazına ihitlam olmuş. E bu gusul şeyi çıkartacak. Ne yapsın adam? Kalktı şey yaptı. Ee, kalktı ne yaptı? Dedi ya arkadaşlar dedi oradaki sahabelere. Ben dedi gusul abdesi çıkartacağım. Ne yapayım? Yaram da var. Yaram çok derindir. Dediler alacaksın gusul abdesi. Ya yapmayın eylemeyin ben yaram derindir. Dediler olmaz bu budur. Sahabe gusul abdesi aldı. Yarası iltihap etti Bir saat sürmedi Vefat etti Allah rahmet eylesin Bu haber Resulullah'a geldi Resulullah burada nukta'yı koydu Hatta şiddetle koydu Karşı tarafı cehaletle suçladı Siz bilmiyorsunuz cevap verirsiniz Bu cahilliktir Cahilin de ilacı dedi sorudur Anlatabildim mi? Nukta'yı koydu Nukta'yı koyandan sonra hiç kimse İhtihar edebilir mi? İşte kaide buradan istinbat edilmiş ne kaidesi? Şer'i kaide fıkhi kaide La Nas olduğu yerde iştehadolmaz. olmaz tabidir mi? Ondan sonra Resulullah'ın hayatından sonra Abu Bakır, Ümar, Üsman, Ali. Bu zamanlarda, sahabelerin imamları ortadadır. Bu zamanlarda ne oldur? Sahabeler e, ihtilaf ettiler Bakıyorsun, her sahaba bir şey anlıyor hadisten. Ama bu ihtilafler yani bir tane çıkar diğer ki, o ya e, bizim dinimiz diğer şey oldu. Ee, her çeşin ağzında Hayır öyle değil Sa Olmasa olmazlarımız var fıkıhta da Biz diyoruz her zaman Dört mezheb diyorlar birbirine terstir Hayır kim diyorsa tersdir cahildir Dört mezheb yüzde yetmiş Yetmiş beş yerine, yerine göre Seksen e, ana çizgiden Naşmışlar dört mezhebde İhtilafımız yüzde on beş on yirmidir Başka yoktur İhtilaf dört mezhebin arasında bile Böyle bariz ihtilaf yoktur İhtilaf caiz olan meselelerde ihtilaf var. Ha ondan sonra mutaassıpçılar ta, koy, koyu taassıpçılar çıkmış bu mezheplere e, fanatiklik yapmışlar. Tabi o İslamiyet'te yoktur. Olar merdüttür. Ama o fanatikler için biz kosko zaman mezhebi, ümmet icma ettiği mezhebi iptal edebilir miyiz? Edemeyiz. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra sahabeler ihtilaf ettiler. İşte ee, diyor adam dört mezhepten önce ne vardır? Evet dört mezhepten sonra da İbni Abbas'ın mezhebi vardır. Abdullah İbni Mes'ud'un mezhebi vardır. Abdullah İbni Umar'ın mezhebi vardır. Vesaire sahabelerin mezhebi devam ediyordu. Biri Mekke'de başka fetva veriyordu. Biri Medine'de verdi İbn Mes'ud. E, onun için dört, mezhebi, dört mezheb asıl da bu dört mezheb bira mı? Hayır. Nereden getirdiler mezheplerini? İşte biri Abdullah İbni Mes'ud'un uzantısıdır. Biri Abu, hani şey, Abu Hanife'de Abdullah İbni Mes'ud'un uzantısıdır. İşte İrak'ta, Kufa'da Abdullah bin Mesud'un mezheb kurdu. Kendi mezhebini yaydılar. Ama İslam'da dört mezheb yoktur. Gülüm dört var. Yüz gülüm dört var. Daha fazlası var. Ama o mezheblere Allah Subhanahu teala hikmeti gereği e, e, muhafaza olunmadı. Telebeleri yoktur yazsın. Bu dört mezhebin telebeleri vardır. Allah bunu da e, ümmeti için tehdir etmiş bu mezhebleri. Teslim etmiş ümmetini. ümmetini. Ee, e, İslam ümmetini bu dört mezhebe teslim ettiği için ehil göldüğü için bu dört mezhebe kabul ve baka yazdı yani kalıcılık yazdı telebeler teshir etti bu mezhepler için bu mezheplerin telebeleri ne yaptı Abu Hanife, Ahmet, Malik Şafii imamların mezheplerini tedvin ettiler yazdılar kitaba kaidelerini bugüne kadar bize geldi e iyidir bu mezheplerin bugüne kadar gelmesi bize kötü mü iyi mi çok iyidir. Neden çok iyidir? Çünkü bizi abuk sabuk konuşanlardan, çoluk çocuktan, e, akıldan, mantıktan uzak tuttu. Elimizde kurallar var dedik. Ona göre hareket ediyorlar. İşte bu mezhepler nedir? Oların uzantısıdır. O sahabenin uzantısıdır. Yani 300 sene önce diyenlerden e, soruları çok komik ve çok cahilcedir. Bundan önce mezheb vardı. Evet vardır. Evzu'nin mezhebı vardır. Hasan Basri'nin mezhebı vardır. Her alimin, her imamın bir mezhebı vardır. Mezhep nedir? Görüştür. İstimbat ediyor. Al sahabeler arasında mezhepler. İbni İbni Ömer diyor, İbni Abbas diyor, Resulullah Rabbini şey gününde gördü. İsra Miracı'da, Miracı'da gördü. İbni Hazret Ayşe diyor, gördü. Kim dese gördü, yalan söylüyor Resulullah'ın dilinden. Al işte, mezhep İhtilaf neden Çünkü hadis Resulullah'ın hadisi bu, bu şeye Görüş noktayı koymadığı için Bu görüş şeyine imkan tanıyor Ondan dolayı arkadaşlar mezhep Dediğimiz meselesi Çok doğru ve çok güzel bir mezheptir İşte ben bir arada söylemiştim Allah levh-i mahfuzda mezhebi Yazmıştır Bunu da alay ettiler Neden alay ediyorlar Yine bilmediklerinden dolayı Yine bilmediklerinden dolayı Bunlar dört hadisçidiler Dört hadisçi benim terimim var Dört hadis maalcidiler Bunlar hep dört hadis okumuşlar maal okumuşlar Zannediyorlar İslam budur Evet iyi niyetliler. Ama iyi niyet kurtarmıyor insanı Her zaman kurtarmaz İyi niyet sırat müstakim üzerinde olduğunda kurtarır seni Onun haricinde nasıl kurtaracak seni Allah sana akıl vermiş Necden vermiş yolu seçeceksin İki yol seçimi hakkı vermiş sana O iki yoldan ne yapacaksın Seçeceksin Ondan dolayı allah Teala ne levh-i mahfuzda yazmış? Şimdi biz desek mezhepler bu, bu laf yanlıştır. Her şeyi Allah-u Teala levh-i mahfuzda yazmış. Şeytanın da amelini, kötülerin de ameli. Evet yazmış ama bu yazı o yazıdan değil. Bu yazı ehl Hakk'ın yazısıdır. Fark ediyor levh-i mahfuzda yazılmış. Allah yazmış levh-i mahfuzda peygamberleri gelir, etbeleri gelir. İşte bu dört mezheb o etbelerinin altındadır. Ehli batıl yazısı altında değil. Şeytan dedikçe biz savaş cennetten başlamış. Hazret Adem'in yaratılışıyla başlamış. İblis'ten Hazret Adam'ın arasında. Yere inmişler, devam etmiş. Eçisinin de kaderi yazılmış. Bak Hazret Adam'ın zürriyetinin kaderi yazılmış. İblis'in zürriyetinin kaderi yazılmış. Eçisi ayrı ayrı yazılmıştır. E dört mezhep hangisinin altındadır? Hazret Adam'ın ve bütün peygamberlerin ve Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kaderi altındadır. Neden? Şimdi biz eğer dört mezhepi reddetsek, ra, ra, aynen biz de rafiziler gibi oluyoruz. Rafiziler ne yapıyorlar? Rafiziler bizimle en büyük ihtilafları nedir? Rafiziler diyorlar sahabeler Resulullah'tan sonra dört tane, üç tane, ve rivayette yedi tane bunların haricinde hepsi oldular Resulullah'ın sözünü attılar ve Mürted doldular. Çafir oldular. Ondan, ondan dolayı rivayetleri, rivayetleri alınmaz. E şimdi biz burada ne yapacağız? Yani bizim dinimizi elimizden aldılar. Bütün sünneti elimizden aldılar. Elimizde kaldı Kur'an. Zaten onların da Kur'an'da bellidir. Kur'an diyorlar. Abu Bakır'dan Ömer oturdular. E, topla, e, törfilediler Kur'an'ı. Üçte birini attılar. Üçte birini koydular. Üçte ikisini attılar. Birini koydular. Şimdi... Bunlar ne diyorlar? Allahu Teala yani biz rafizlere Diyeriz ki yani Allahu Teala Bu dinini kime teslim etti? Muhammed'in Son peygamberin dinini kime teslim etti? Teslim etti 5-6 sahabaya Onlar da mürted mi oldular? Yani de sizin Dediğiniz 5-6 sahaba vardır Sadece mürted olmadı Ona onlar mı teslim etti? E, aynen rafizi gibi oluyoruz Ne diyorlar? İşte rafizler diyorlar, sahabeler mürted doldu. Biz ne inanıyoruz? Biz diyoruz Allah Teala, İbni Mesud'un dediği gibi yokladı kalpleri, baktı Resulullah'ın ashablarının kalpleri en saf, en temiz, en gücü, güclü ve en mesuliyet sorumluluk altına giren kalptir. Onun için seçti birinci halaka yaptı onları. Biz böyle inanıyoruz el-i sünnet. Resulullah'ın sahabası olmasaydı bir de din elimize gelmezdir. İşte bak diğer fırkalara, onlardan da rafizi şialer, Dinleri ay bambaşka bir dindir. Bizim dinimize hiç ilakası yoktur. Hiçbir şeyle ilakası yoktur. Eyidir. Olar onlar ne Olar gibi oluyoruz biz? Dört mezhebi inkar ediyoruz. Onlar da sahabenin inkar ettiler. Bize i, bize fıkıh ilim nereden geldi? Dört mezhep vasıtasıyla dört mezhep olmasaydı nasıl gelirdi bize fıkıh ilim? Gelmezdir. Ha şimdi burada bazı cahiller devreye giriyorlar. Kusura bakmayın cahil dedim yine. Yani aynı işleri kıt olan yani diler, yani aydındılar kendilerini alim yerine koydular. Yer değişenler diyelim. Ne yapıyorlar? Diyorlar, "Çelimizde hadisler var. İşte biz burada yine döneriz asla." Asıl nedir? Allah diyor, "Allah ve Resulüne dönün." Çime diyor. çime diyor. Bütün insanoğluna diyor, "Ama kimin vasıtasıyla döneceğiz." Diyor, o nefer minel minelldine istinbatuna ayette geçtik gibi bir nefer bir azınlık var istimbat eder kitap ve sünnetten Oların görüşüne dönün. Eğer olardan ihtilaf ettiniz hakeminiz Kur'an ve sünnet olsun. Yani onlar da insandır, yanlış yapabilirler. Bizim 4 mezhebimiz gibi yanlış yapabilir. Evet ama ana çizgiyle Allah Teala dini onlara teslim etmiştir. Allahu Teala şeriatını onlara teslim etmiştir. 4 mezhep olmasaydı Dinimiz ne olurdu? Kalmaz da elimizde. Yona'nın felsefesi gibi olurdu. Ama elhamdülillah şu anda Resulullah'tan geldiği gibi din elimizdedir. Ha dört mezhep dördü de haktır. Hayır. Ana çizgiyle haktır. içinde iştihadi meseleler var. İsabetli olsa bir ecri var. eçi ecri var. Bir isabet ecrü, bir iştihadi. olsa bir ecri var. Ama bazı meselelerde de çıkmış içlerinde alimler tam tersine şey yapmışlar, ictihad yapmışlar. Onlar da merdüttür. Ama mezhepler ana dizgeleriyle haktır. Haktır. Dört mezhep bizim bir terimimiz var aslında. Ne diyoruz Türkçede? Dört mezhep haktır. Buna kardeşler karşı çıkıyorlar. Evet, bu hem karşı çıkılacak tarafı var hem çıkılmayacak tarafı var. Yani her şeyi biz bu bu toplumdan gelmiş reddetmek zorunda değiliz kardeşler. Ne diyür Allah her yerde hazırdır nazırdır. Nasıl bu doğrudur ama bir ek bir ek bir kelime eklesek doğru olur. İlmiyle desek doğru olur. Her yerde hazırdır nazırdır. Buna, buna kimse ihtilaf etmez. 4 mezhep haktir. Ana çizgisiyle evet haktır. 4 mezhep haktır. Saygılıdır. Ümmet icma etmiş. Bizim elimizde delil var. Ümmet dalalat üzerine icma etmez. Ama diğer taraftan gelsek 4 mezhep haktır. Yani Kur'an sünnet gibi haktir. Hayır. Bu da yanlıştır. Biz böyle anlatana böyle anlatırız, öyle anlatana bu şekilde anlatırız. Yani ifrat tefritten kaçarız. Ne oların ifratına kapılınırız ne buların tefritine. Doğru yol ehl-i sünnetin yoludur. Dört imamın yoludur. Alimlerimiz, büyüklerimiz hep böyle tutmuşlar. Hiç ifrat tefrite kaçmamışlar arkadaşlar. Bak bular hepsi bir gün önümüze çıkar. Bizlere dedeler hepsi bunları toparlar kıyıdan köşeden bulafları yarın bir gücümüz olsun hepsini yüzümüze vururlar. Bunu malzeme olarak zıddımıza kullanırlar. Çünkü bu bu bu söze kargalar değil her şey gücüler. Neden? Çünkü mesnetsiz olan bir sözdür bu. Olur mu ya 4 mezhep seni iptal et. Onun için arkadaşlar mezhep tutmak şöyle vaciptir. Bak. Mezhep tutmak cahil insansın. Bilmiyorsun. İstinbat edemiyor, avamdır, bunu için ferzdir, şarttır, vaciptir. Çünkü mezhep tutmasan olur? Her haksızı gelen bir şey söyler. Bir cahil adam gitti, hocadan sordu camide, böyle dedi. Gitti diğer hocadan söyledi, başka bir şeyler Ne yapacak bu? Ortada kalacak. Ortada kalacağı, başı boş olacağı, prentez arasında biz mahallede diyoruz, bu çocuk serseridir. Niye serseridir? Laf dinlemez, kurala uymaz, adete Urfa uymaz. E şimdi biz de ne yapıyoruz? Bir insanları mezhepsiz bıraksak başıboş başı oluyor. Adet, urar, kural, alimlerin kuralına, urufuna uymuyorlar. Ne oluyor? Baş, i̇stediklerini. Haşa örnek söylenilir ama tartılılmaz. Serseri e, insan ne yapıyor? İstediğini yapar. Sınır tanır mı tanımaz? E, bizim arkadaşlar da e, alimlerin kurallarını kaldırırken Sınır tanımıyorlar. Bu halal, bu haramdır. Bu olur, bu olmaz. Bu çağır, bu bidat, bu olmuyor işte. Olmuyor. Nasıl olacak bu? Cahiliysen, mezhep senin için şarttır. İlim telebesiysen, ha ana çizgide bir mezhep sen sen tutabilirsin. Onun ondan dolayı o mezhebi ne yaparsın? O mezhepte çalışırsın. Zayıf tarafları var ise diğer mezheplerin sünneti daha cüce işte delili. O mezhepten. Amel edebilirsin. Bir mahsuru yoktur. Bazen de mezhep insana haram olur. Nasıl haram olur? Nasıl haram olur mezhep? Sen alimsin. Eliyetin var. Çor çoruna o mezhebin delillerine bakmadan uyursun. Bu da haram olur. Şimdi üç tane durum var. Birincisi mezhebe uyumak vaciptir. Bugün de alalım örnek verelim. Bugün de avam insanlar Türkiye'de mezhebe uymakları şarttır. Mezhebe uyuması ne olacak? Ama hangi mezhebe de uyuyacak? Toplum eğer hanefi ise hanefi, şafi ise şafi'ye uyuyacaksın. Şafi mezhebini okuyacaksın. Ya bir şafi ile insan amel etsin, bir han hanefi ile amel etsin ama başı boşlukta neyidir? Anazından kural tanır, adet bilir, urf bilir. İslam'ın adetlerinde urflarına mezheplerden alalım. Mezhepleri öyle kara etmeyin arkadaşlar Allah aşkına. Mezhepler mezheplerde yüzde on, on beş yanlış şeyler yoktur ya. Onun için bu mezhepler e, o Hanefi ise Hanefi mezhebine uyar. Neden Hanefi mezhebine uyar? Ha sen de illa ki ben Hanbeliyim dayatmam Hanbeli mezhebini Türkiye'de. Neden? Adam Hanbeli olsun. Bir mahsur yoktur. Maliki olsun. Bir mahsur yoktur. Ama nedir? Bu avamdır. Sen de her şeyi bilemezsin. E bu adam nereden alacak dinini? Ne Hanbeli kitabı tanır, tapar, bulur, ne adamını bulur. Ama madem muhteber bir mezhep ehliyle amel ediyor bu, bu ümmet Türkçe'de, adama diyesin sen hanefisin cahilsin, avamsın, hanefi mezhebiyle amel et. Git darda kaldın sor. Her kimden sorsan sana cevap verir. Sen, sen eğer bu mezhepten amel etsen burada niyetine göre kurtarırsın. Mezhep sana demişse yok. Çünkü delilden ayırt etmiyorsun. Ha elim telebesisin. Aynen hanefi kal. Bir mahsuru yoktur. İlim talebesisin Hanefi kal. Ama Hanefi mezhebinde hangi mesele nassa muhalif ise ihtihad babında muhalefet etmişler. Yani racih var. Sen sorumlusun. O o mezhebi o o mezhepte o meseleyi tercih edeceksin. Neye uyacaksın? Delilin rajihlığına uyacaksın. Bir de bir de bir parantez. Delilin rajihliği senin görüşüne gibi değil kusura bakma. Sen çünkü hala icazet alıp alim alimlik icazat almamışsın. İlim talep Ne yapacaksın? Başka alimin icazetiyle amel edeceksin. İznıyla amel edeceksin. Tercih edeceksin. İşte bir örnek vereyim. Mesela, e, im, İmam-ı Hanife diyor, e, İmam'a uyar can, Fatiha okuma. İmam Şafii diyor, oku. İmam Malik diyor, e, şey İmam Ahmet diyor, oku. İmam okusa, okumasa okumak şarttır. E bunun ortasını için bulmuş İmam Malik. İmam Malik ne diyor? Fatiha'yı imam sesli okuyanda okuma. Sessiz okuyanda oku. Ha bunu hoş mu gördü böyle çıkarttı? Aklı böyle mantıklı yürüttü. ve Hayır delilleriyle çıkarttı. Onlar nasıl ellerinde delil var söylediler. Abu Hanife'nin elinde delil var. İmam Ahmet Malik'in elinde delil var. Şafi'nin elinde delil var. Onu da böyle delilden çıkarttı. Bunu da birçok alim tercih etti. Şimdi ben bunu tercih ettim Hanefi olarak. Ben bunu kendimden tercih etmedim. Kendimden delillere bakmadım. Neden baktım buna delil, tercih ettim? İmam Malik'i tercih etti, etti. Bunun bir mahsuru var mı? Hayır ben Hanefi'yim ama İmam okumadıkta okuyorum. Bunun bir zararı yoktu. Tam tersine sünneti isabete kalkıyorum. Ama bazı meseleler var. Sün, mezhep yanlış yapmış. İştahat etmiş, yanlış yapmış. O meseleleri alimlerden alırım. Ondan sonra ne kaldı? Bir, bir mesele daha kaldı. Sen alim oldun alim oldun. Ne yapacağım? Ben mezhep mi tutacağım yoksa mezhep tutmayacağım. Alim oldum, icazet aldım. Sen demedin alim ol. Alim oldum. Evet, alim olsam bile alim o o alim olman şimdi alim nasıl oldun? Alim olmak için önce bu me me medreselerden geçeceksin. Yani bir mezhebi okumadan alim olamazsın. Bir mezhebe okursun, o mezhebde alim olursun. Sonra diğer mezheblere ittila edersin. Sonra senin iştihat hakkın doğar. Şimdi gelelim bunu tarihte örnege. Mesela alalım. Selefilerin en büyük alimleri kimdir? Cüveniller, Öğüniller. İbinteymiye Allah rahmet eylesin. İbinteymiye müştehidi mutlaktır. Yani İbinteymiye'nin Ebu Hanife'den, Ahmet'ten hiçbir farkı yoktur. Ben bir şey daha iddia ediyorum. İbni Taymiye olardan daha muttalidir. Yani Abu Hanifeden daha muttalidir. Neye? Sünnetin kaynaklarını. Abu Hanife zamanında sünnet toplanmamıştı. Ne olaşırdı o mezeme olara olaydan işte ediyorlar. Ondan dolayı İbni Taymiye, 700 senesinde yaşadığı için bütün sünnet elin altındadır. Müştehid mutlakidir. Ama İbni Taymiye nasıl müştehid oldu? Önce Hembeli mezhebini okudu. 18 yaşında Hembeli mezhebinde müftü oldu. Müştehid oldu. Hembeli mezhebinde iştihad etti. 18'den sonra Hembeli mezhebini törpüledi. Ondan sonra müştehid mutlak oldu. Ama bak müştehid mutlak oldu. Fetvaları verdiği etti. Ama dört mezhebin çizgisinden çıkmadı. Bir. İkincisi Hembeli kaldı. Ana çizgisiyle Hembeli kaldı. Hembeli'yi %30-%40 muhalefet etti ayrı. Ama ana de hembeli kaldı. Karşı taraf diyor delil nedir hocam? Delil abu Han ee, İbn Teymiye rahmetullahi Aleyhi müştehid mutlak olduğu anda mezhep yazmadı. Müştehid mutlak olsaydı Abu Hanife'nin zamanı 3-4 imam zamanı gibi değildir. Yazılma, tedvin, çitabı yazma bol olmuştur. O zaman telebeler de vardı. Mezhep yazmadı. Telebeleri de ondan sonra İbn Teymiye'nin mezhebini yazmadılar. Bir böyle mezhep kurmadılar bin Teymiye için. Neden? Çünkü yeniden Amerika'yı keşfetmeye gerek yoktur. Fıkıh zaten dört mezhebin arasındadır. Ne kadar dolansan etsen yüzde beş, beş, mez yüzde beş çıkamazsın beş mezhebin arası. Beş mezhep ana çizgisiyle Şem İslam ehli sünnet şemsiyesidir. Ondan dolayı İbni Teymiye mezhep kurmadı. Ne yaptı? Ne Sebi törpüleri, Hanefi mezhebini törpüledi, Dört mezhep de törpülendi. Onların da dört mezheplerinde işte tartışır sultana getirdiler bu İmam İbn Teymiyye mücadele ettiler. Ee, kendi mezheplerini bile delil getirdi. Burada mezhebiniz doğru yapmış, burada hata yapmış tartışıyordu onlarla. Adam müçtehit mutlakıydır. Bütün şeriat önünde böyle bir masadaki yemek gibi istediğinden alıyordu. Neden? Allah vergisidir bu. Ne Ahmed'in ne Mahmud'un elindedir bu. Bu Allah'ın vergisidir. E ona bu, bu müştehid, mutlak imam ne yaptı? İçtihad etmedi. Mezhebini de inkar etmedi. Her şey diyor İbn-i İbn Teymiye'l-Hembeli. vardır. İbn-i Kıyım Hembeli'dir. İbn-i Recep Hembeli'dir. i̇bn Kesir Şafi'idir. i̇bn Kesir Şafi'idir. Bunlar hepsi çimin telebesidir? İbn-i talebesidir. İbn telebesidir. İbn-i Abdülhadi Hembeli'dir. Hiç kimse diyemedi ben, ben, ben mezhepsizim. 1400 sene gel bir mezhepsiz alim bulamazsın. Bir mezhepsiz muteber alim bulamazsın. Yoktur ehl-i sünnette mezhepsiz. Ama ne var? Çor çoruna mezhep tekliti haramdır. Caiz değil. Kimi için? İlmi olan ilmi olan e, seçebilecek. Ama avam için evet çor çoruna tabi olmak da bir mahsur yoktur. Yani bir avam kendi başına yürüsün ceddede iyi mi? Yoksa birden elinden tutsun. Bir çocuğun elden tutursan eğilir ceddede yoksa başı boşuna bıraksın. E tabi elinden tutacağız. O mezhep o çocuğun elinden tutuyor. O avamın elinden tutuyor. Ondan dolayı e, i̇bn Teymiye bir mezhep kurmadı. Bir de gelelim bir ki. Mesela kimden e, övünüyorsunuz? En büyük alimlerimiz kimdir bugün de Binbazdır, İbn-i Bunlar mezhepsiz miydi? Hayır. Hepsi ambelidir. Biraz ilminiz olsa... İb'in İb İb İb Baz'ın hayatından İb'in bazdan devamlı sorar Hocam mezhebin nedir ben hanbeliyim Diyerdir bak cevaba bak Cevap alim cevabı usulda Usulda ben hanbeliyim Furuatta diyor delile ittiba ederim Yani usulda Hanbeli cizgisinde ana cizgisinde Hanbeliyim ama iştihadi meselelerde Hanbeli mezhebini muhalefet edebilirim Ben delile ittiba ederim Alimdir icazeti var adamın Allame-i cihandır zamanında e bugün de fauzan da böyle diyor. Fauzan daha az ediyor. Fauzan bizim Allame-i Cihan fauzanımız daha hembelidir, meşhurdur hembeli giden. Ama yine hembeli olduğuna rağmen şitabı var mulakasıl fıkhı da hembeli fıkhıdır. Ama ona rağmen delili tercih eder. İbn-i aynen öyle. Bak İbn-i ne yaptı? Dört mezhepten çıkmadı. İbn Uthman getirdi bir metin, Hanbeli metnini talebelerine şerh etti, anlattı. Ama muhalefet olan yerde de dedi Hanbeli messebu bu bu meselede racih mercuh arasındadır. Bu daha racihtir. Bu meselede hata yapmış. Hepsini sünnete olarak deliliyle söyledi, alimdir icazeti var. Ne yaptı? Ortaya çok büyük bir eser koydu. Kaç yüz cilt tek şerh etti. Eee Zâdil eee Şerhül kitabı 16 ciltte basılmış. Tam istediğimiz medreseyi ortaya koydu. Biz ne diyoruz arkadaşlar? Mezhebleri iptal etmek selefilik değil. Selefilik mezheblerin taassubunu iptal etmektir. Selefilik eğer mezhepleri iptal etme olsaydı aynen kendi dalı mindığımız dalı çesiyoruz. Buna bize her çeşitciler şey olur mu ya? Biz kendi kendi kendi e, e, şeyimizi, malımızı, mülçümüzü babadan kaldığı mirası biz yakıyoruz ya olur mu böyle bir şey? olmaz, ne olur? işte örnekler de verdim tarihten bir sürü örnek de verebilirim ama yer, saat, zaman buna müsait değil kısazası şahsın yerine göre yerine göre mezhebe uyabilir yerine göre uymaz, yerine göre halal olur yerine göre vacip olur, yerine göre haram olur bu da bir ehli sünnetin neydir? ...zenginliğidir... ...işte bazı arkadaşlar diyorlar... ...hocam sen her şeyi e, esneklik payı koysun. ...ben koymuyorum... Ben koy, i sünnet Şünnet ...ehl-i sünnet dini esnek dindir... ...bu esneklik olmasaydı çoktan kırılmıştı... ...yok olmuştur... ...biz 1400 senedir ve ahirete kadar da gideceğiz... Öyle bir şeriat inmiş bizim için her zaman ama uygundur. Ehli i Şünnet'in niye bakası kalmış bugüne kadar? Esnekliğinden dolayı. Siyah-bayaz matodu arkadaşlar yoktur bizde. Siyah-bayaz matodu harici matodudur. Siyah-bayaz matodu akılcılar matodudur. Siyah-bayaz matodu sapıklar matodudur. Siyah-bayaz matodu bize yakışmaz. Bizde ne var? Renk tonları var. Bizim için bizim için e, itikatta bak itikatta siyah-bayazımız var. Onda da ne var? Datayı var. Ehli Sünnet'i bu datayı kurtarmış. İşte çifir dedim bitmiyor. Çifirin çiçeşiti var. Şirk dedim bitmiyor. Çiçeşiti var. Nifak dedim bitmiyor. Çiçeşiti var. Fasıklık dedim bitmiyor. Çiçeşiti var. Zalim dedim bitmiyor. Çiçeşiti var. Böycü var, küçüğü var. böycü dinden çıkartır, küçüğü çıkartmaz. Bu dataylar şarttır. Siyah baya sadece tevhid var. Onu oturtmakta bile renk tonlarına lazım bize. Adamın üzerine hicret yıkamak eder. Hemen tekfir etmeniz yavaş yavaş Boş aksi ederiz onu etmeriz. E bu dataydan dolayı ehl-i sünnet 1400 senedir. Yer üzerinde en hakim olan mezheptir. Diğer mezhepler yoktur. Bakmayın İna İran devriminden sonra İran biraz tüylendi. O da e, kader Allah'ın bir kaderdi Biz yattığımız için ehli batıl ortaya çıktı. Yoksa biz çalışsak onlar çıkar mıydı? Çıkmaz. 1400 sene nasıl e, sıçranlar gibi yerin altında yaşıyordular? Aynen öyle yaşamalar zorundadılar. Çünkü batıl bir mezheptir. Ondan dolayı biz biz ne yapacağız? Yerine göre uyacağız. Yerine göre de uymayacağız. Mindigimiz dalı da kesmeyeceğiz. 1400 sene nasıl gelmişse ilim kıyamata kadar da öyle gider. Bakmayın bunlar hiç kimse muvfak olamaz. Hiç kimse başarılı olamaz. mezhepleri tarihte hiç kimse ilga etmemiştir. Hiç kimse ilga etmemiştir. İlga eden de anında yerinde kalmış bereketsiz davetiyle bitmiştir. Hiç kimse ilga etmemiştir. Mezhepsiz davet hiç kimse tutulmamıştır. Varysa'da bir çiten alim çıkmış, yerinde bitmiştir. Davati de tutulmamıştır. Bereketi de olmamıştır. Ama çor çoruna da biz mezheplere ta tabi edemiyoruz. Biz hiç mezheplere uymak lazım? Bazı arkadaşlar gelip bizi suçluyorlar. Siz mezhebçılığa davet ediyorsunuz. Hayır. Biz mezhebçılığa davet etmekle mezhebi lak etmeye karşı olmamız aynen anlama gelmiyor. İşte bu açıkladığımdan dolayı ne lazım bize bize lazım mezhebi ehli ilim vasıtasıyla törpülemek yok biz törpüleyeriz. dört hadisçiler değil ilim ehli ilim ehli mesela örnek vereyim sana İmam Nevavi nedir İmam Nevavi Kallavi en büyük bir Şafii alimidir ama mecmu yani bütün Şafiilerin kaynağını o yazmış fıkıhta ama mecmu kitabında Muheddebi şerh ederken Şafi'ye bile raddediyor, delili tercih ediyor. Ama mezhebinden çıkmıyor. E senin dediğin gibi de delili tercih ediyor. İşte gördün mü örnek? İbn-i Kudame. Muhni kitabında hembelidir ama hembeliye raddediyor. Vesaire bütün mezheplerde bunun gibi alimler var. Biz o alimlerin izinde gideriz. Ama mezhebimizi tercih etmeriz. Çünkü mezhep olmadan, okula gitmeden nasıl seni izaz alırsın? Nerede alacaksın? Bir de ben mezhebi terk ettim. Tamam mezhep okutmuyorum. Ben medresem var. Arkadaşlar diyorum size gelin ben ümmet için alim yetiştireceğim. Siz mezhepsizler gelin bana bir kaynak verin. Hangi kitapları okutayım? He? Hiç kem küm yaparlar. Hiç ellerinde bir kitap yoktur. Çünkü mezhepsizlerin bir metni yoktur. Dört mezhep metin yazmış. Bir de ben olabilir otururum. ilmim de var. Bir metin yazarım. Fıkıhta bir metin yazdım. Ama benim yazdığım bir metinden Allah aşkına bin sene yazılmış 1000 1500 1300 1300 3000 4000 alim gelmiş bu mezhebin üzerine bu mezhebi törpülemiş, düzeltmiş, eklemiş, şereh yapmış, e, arızalarını gidermiş. O ile bir şahsın yazdığı aynı mı? Yapmayın, eylemeyin. Bize gülerler. Onun için öyle bir şey söylüyorsunuz ki bizim imamlarımız söylememiş mi? Selef imamları söylememiş bunu. Siz bunu nereden çıkarttınız Allah aşkına? Öyle bir şey olmaz. Bizim görevimiz 1400 sene ilim nasıl gelmiş böyle devam ettirmemiz lazım. Yoksa Allah korusun biz de ehli bid'at gibi yok oluruz. Evet velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin.